Dikkat, bu kitap 2040 yılında geçmektedir. 2030 yılında iktidara gelen Genç Cumhurbaşkanı Abdurrahman Karakoç'un sanat, spor ve bilim dallarını geliştirmek adına hayata geçirdiği proje sonucunda 3 büyük yüksek akademinin inşasına başlanmış ve 2040 yılında sanat yüksek akademisinin inşası bitmiştir. Ayrıca 2040 yılında Türk Devletleri'nin birleşmesiyle ülkenin adı Türkistan Birleşik Devletleri olarak değişmiştir. Aksel. Rize Kendirli. Valizimi kapattıktan sonra gülümseyerek evin manzarasına son kez baktım. Burayı özleyecektim. İstanbul'da bulunan İstanbul Sultan Abdülhamid Han Sanat Akademisi'nin oyunculuk bölümünü kazanmıştım. İlk öğrencilerinden olacağım için de çok mutluydum. Her şeyini aldın mı, canım, diye sordu abeyim. Gülümsedim. Aldım, ağabeyciğim. Valizimi aşağı indirip arabaya koydu. O arada, size Miravi'nin yeni ürettiği elektrikli arabadan aldığımızı söylemiş miydim? Kendirli seninle gurur duyuyor, kendirli seninle gurur duyuyor, kendirli seninle gurur duyuyor. Mahallemizin tezahüratlarıyla gülümsedim. Yavuz Abey elini dudaklarının üzerine koyarak, şeşe şeşe. 1-2-3 Aksel Başkan Oley Aksel başkan oley. Aksel başkan oley, diye tempo tuttu. Fezahüratlar sustuğunda Ferit amca yanıma geldi. Allah yardımcın olsun, Aksel. Seni bir gün olsun ferdamdan ayırmadım. Sakın yalnız kalacağım diye üzülme. Ağabeyin seninle gelecek, biz de zaman buldukça geleceğiz. Cihan, Huriye ve oğulları Can zaten orada. Selim de gelecek, tamam mı, kızım? Tamam, Ferit amca. Hatice teyze gözleri dolu bir şekilde yanıma geldi. Ah yavrum, Hacer'imin emaneti. Nasıl ayrılacağım ben senden? Annemin adını duyar duymaz gözlerim doldu. Annemle babam bir kazaya kurban gitmişlerdi. Annemin ve babamın en yakın dostları olan Hatice teyze, Huriye teyze, Ferit amca ve Cihan amca bizi bir an bile yalnız bırakmamışlardı. Göz yaşlarını silip, sanki önceki cümlesini dememiş gibi, elimize 15 sefertası tutuşturdu. Yolda acı kırsınız siz şimdi. Dışarıdan falan yemeyin, o yemeklere kimin ne koyduğu belli değil. Selim ağabey ve Yavuz ağabey, sefer sefertaslarına gözlerini büyüterek baktı. Annem sağ olsun, yine Türk ordusunu düşünmüş. Siz iki tanesini yiyin, geriye kalanı da orduya teslim edersiniz artık. Selim ağabeyin dedikleriyle beraber herkes gülmeye başladı. Hatice teyze, Selim ağabeyin omzuna vursa da yüzünde küçük bir tebessüm oluşmuştu. Ferit amca, haydi, yola koyulun da gidin bir an evvel. Yoksa hiç gidemeyeceksiniz. Allah'a emanet olun, dedi. Herkes bizi uğurlarken ön koltuğa yerleştim. Ağabeyim de sürücü koltuğuna oturduktan sonra arabayı çalıştırdı ve İstanbul'a olan yolculuğumuz başladı. Aynadan arkaya bakarken, Ferda'nın arabanın arkasına su dökeyim derken suyu Yavuz ağabeyin üzerine boka ettiğini görmemle kahkaha attım. Ağabeyim de görmüş olacak ki sırıtıyordu. Annem, mutluluk, mutluluğu getirir, derdi. İnşallah buradaki mutluluğum İstanbul'da da sürerdi. Ağabey, Hadi Akademi bize Mahalle Kültürü adı altında ev veriyor. Sen nerede kalacaksın? Ağabeyim, sorduğum soruya gülümseyerek cevap verdi. Ben Can'ın evinde kalacağım, bir tanem. Can'ın bundan haberi var mı, ağabey? Ağabeyim sırıttı. Bu da demek oluyordu ki Can'a büyük bir sürpriz olacaktı. Tabii ki cam bunu sıkıntı etmezdi. Ağabeyimle 26 yılları vardı. Ama ne bileyim, emlakçilerden hoşlanmazdım. Eve yerleştikten bir süre sonra kapımız çalındı. Kapıyı açtığımda, sarışın, uzun saçlı, mavi gözlü, yaklaşık 1.65 boylarında bir kız, üzerinde beyaz gömlek, altında kot pantolon, elinde bir kekle bana gülümsüyordu. Merhaba. Merhaba, ben Merve. İstanbul Sultan Abdülhamid Han Sanat Akademisi'ne hoş geldiniz. Birbirimizle tanışmak adına yarın saat 10.00'da gerçekleştireceğimiz buluşmaya, bütün öğrenciler gibi siz de davetlisiniz. Elindeki kartı bana uzattı. Kartta, Merve Saygılı, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Sanat Akademisi 1. Dönem Temsilcisi yazıyordu. Keki uzatırken ekledi, adres kartın arkasında yazıyor. İçeri girerken görevlilere kartı göstermeyi unutma lütfen. Ki bana verip hızlıca karşı binaya gitmişti. O kadar hızlıydı ki ona bundan sonra sarı rohadunlar demeye karar verdim. Keki alıp mutfağa geçtiğimde, ağabeyim keke bakarak tek kaşını kaldırmıştı. Sanat akademisi temsilcisi, getirip beni de yarınki buluşmaya çağırdı. Sonra da karşı binaya gitti. Sanırım çoğu akademi öğrencisi yerleşmiş. Ağabeyim başını sallayıp gülümsedi. Tam ona beni buluşmaya götürür mü diye soracakken, güzel, yarın seni buluşmaya götürürüm, dedi. Ağabeyim benim aklımı okuyor, diyorum, inanmıyorlar. Neyse, o zaman çay ve kek elinden öper, Aksel'cim, dedi. Ağabeyimin dedikleriyle somurttum. Yine işi bana kitlemişti.